Cemaatle namaz kılmak İslam dini Müslümanların birlik ve beraberliğine, özellikle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çok önem vermektedir. Onun için cemaatle rahmet, ayrılıkta azap vardır demişlerdir. Cemaatle namaz kılmak tek başına kılınan namazdan 27 derece daha fazilettedir. Cemaat sayesinde Müslümanlar arasında sevgi ve saygı güçlenir. İhtiyaç sahipleri, dert ve sıkıntısı olanlar daha rahat bir şekilde tespit edilip onları tanıma ve yardım etme imkanı doğar. Cemaatle namaz kılmak Hanefi ve Malikilere göre müekket sünnettir. Şafilere göre farzı aynıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemaatle namaz kılmayı teşvik eden çok hadisleri vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cemaatle kılınan namazın sevabı, yalnız başına kılınan namazdan 27 derece daha efdaldir. Buhari ve Müslim Başka bir hadiste, Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gece yarısına kadar namaz kılmış sevabı alır. Sabah namazını da cemaatle kılarsa, bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır, buyurmaktadır. Buhari ve Müslim Cemaate gitmeye engel olan haller Beden hastalığı, sakatlık, felç, kör olmak, topallık ve ihtiyarlık gibi durumlar cemaate gitmeye manidir. Şiddetli soğuk, sıcak, kar, yağmur, dolu, sel, çamur ve zifiri kananlık gibi olumsuz hava şartlarında engeller arasındadır. Mala, cana, namusa zarar gelme korkusu da yine cemaate katılmaya manidir. Dini eğitimle meşgul olmak da cemaatte bulunmaya engel teşkil edebilir. Ancak bunu alışkanlık haline getirmek uygun değildir. Oruç ibadeti. Oruç, İslam dininin beş temel şartından birini teşkil eder. Orucun lügat anlamı bir şeyden uzak durmaktır. Yemek, içmek, konuşmak, yürümek gibi bir kısım şeylere karşı kendini tutmaktır. Oruç, niyet ederek imsak vaktinden, güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsi ilişkide bulunmaktan uzak durmaktır. Oruç hicretin ikinci senesinde farz kılınmıştır. Bu durum kitap, sünnet, icma ile kesin olarak sabittir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bakara Suresi 183. Ayet Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi günahlardan korunasanız diye size de farz kılındı. Sayılı günlerde oruç tutun. Ayetten anlaşıldığı gibi oruç diğer geçmiş milletlere de farz kılınmış bir ibadettir. Oruç tutmak, insanların günahlardan uzak kalmaları ve Allah'a saygılı olmaları açısından çok önemlidir. Yüce Allah, Celle Celaluhu, hadisi kutsi'de de şöyle buyurmaktadır. Oruç, sırf benim rızam için edilen bir ibadettir. Onun mükafatını ben veririm. Başka bir hadisi şerifte, Oruç sabrın yarısıdır. Tirmizi. Oruç diğer ibadetlerden daha farklıdır. Bütün yapılan hayır ve ibadetlere belli bir miktarda sevap verilecektir. Bu miktar 10 mislinden 700 misline kadardır. Orucun sevabını ise Allah kendisi takdir edip verecektir. O yüzden orucun sevabı sınırsız tutulmuştur. Oruç nefsi terbiye eder ve onu aşırı arzulardan, isteklerden men eder. Bu sayede zayıf düşmesine sebep olur. Böylece ruh kuvvet kazanır ve Allah'a yaklaştırır. Oruç tutmanın tek amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. İnsan oruç tutmakla güçlü bir iradeye sahip olur. Aç ve susuz kalmak suretiyle de sabretmeyi öğrenir. Acizliğini ve eksikliğini idrak eder. İnsanın merhamet duyguları da böylelikle gelişir. Fakir, yoksul ve sıkıntı içinde bulunan insanların durumlarını daha iyi anlar. Bu sayede insan olgunlaşarak güzel ahlak sahibi olur. Allah'a karşı olan kulluk görevlerini daha iyi ve mükemmel bir şekilde yapmaya gayret eder. Ayrıca oruç insanı daha sağlıklı yapar. Bir çalışan mide ve sindirim organları Ramazan ayı boyunca dinlenmiş olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Ramazan orucunun farz olma şartları. Ramazan orucunun farz olması için üç şart gerekir. Bir Müslüman olmak. Oruç tutmak Müslüman olanlara farzdır. Müşrik olan kafirlerin oruç tutma mükellefiyeti yoktur. İman edip İslam'a girdikten sonra ibadet etme mükellefiyeti başlar. Daha önce yapmadığı hiçbir ibadet için sorumlu olmaz. Ve yapamadığı bu ibadetleri kaza etmesi de gerekmez. 2- Akıllı olmak. Akıl hastası olan delilere, sarhoş ve baygın olan kişilere oruç tutmak farz değildir. 3- Blue uçağına erişmiş olmak. Ergenlik yaşına gelmeyen çocuklara oruç tutmak farz değildir. Bu şartlara göre Blue uçağına girmiş akıllı olan erkek ve kadın her Müslümana Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Oruç çeşitleri Oruç, farz, vacip ve nafile olmak üzere çeşitlere ayrılır. Farz oruç Ramazan ayında oruç tutmak her mükellef için farzdır. Her ne şekilde olursa olsun tutulmayan Ramazan orucunun kazası da farzdır. Yemin için tutulacak kefaret oruçları mesela hacda ihramdayken tıraş olmak, kaza ile adam öldürmek, zıhar, Sözle eşini boşamak, oruçlarını da tutmak da farzdır. Vacip oruç Adak, nezir orucunu tutmak vaciptir. Şu işim olursa şu kadar gün oruç tutacağım diye söz veren bir kimse, dileği gerçekleşir, o orucu tutması vacip olur. Nafile oruç Farz ve vacibin dışında tutulan oruçlara ise nafile denir. Mübarek ay ve günlerde tutulan oruçlar bu kısımdandır. Mendup olan oruçlar. Şevval orucu. Ramazan ayından sonra tutulan 6 gün oruç Şevval ayı içinde ayrı ayrı günlerde tutulabileceği gibi peş peşe de tutulabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından 6 gün ilave ederse sanki yıl orucu tutmuş gibi olur. Müslim. Aşure orucu Muharrem ayının 10. gününe aşure denir. Sadece aşure günü değil, bir önceki veya bir sonraki günde oruç tutulur. 9 ve 10 ya da 10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir. Ay takvimine göre 3 gün oruç tutmak, her kameri ayın 13-14-15. günleri oruç tutmaktır. Bu günlerde oruç tutulduğu takdirde bütün yıl oruç tutmuş gibi sevap alınır. Pazartesi Perşembe Orucu Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutmak sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller Allahu Teala hazretlerine pazartesi ve Perşembe günleri arz edilir. Ben amelimin oruçlu olduğum halde arz edilmesini severim. (Tirmizi) Zilhicce orucu Zilhicce'nin ilk dokuz gününde oruç tutmak faziletli ameller arasında sayılmıştır. Arife günü oruç tutmak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arafat günü tutulan orucun, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olacağına Allah'ın rahmetinden ümidim var. Tirmizi Şaban orucu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında diğer aylardan daha çok oruç tutardı. Şaban ayının büyük bir kısmını oruçla geçirirdi. Çünkü bu ay amellerin Allah'a yükseldiği aydır. Davut orucu Nafile oruçların en önemlisidir. Bir gün oruç tutup bir gün tutmamaktır. Bu şekilde Hazreti Davud Aleyhisselam orucu denir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah indinde en sevimli oruç kardeşim Davud'un orucudur. Bir gün yer, bir gün tutardı. Mekruh oruç Mekruh oruçlar iki kısma ayrılır. Tenzihen mekruh, tahrimen mekruh. 1- Tenzihen Mekruh Oruçlar, Helale Yakın Mekruh Oruçlar Yalnız Aşure günü, Muharrem ayının 10. günü oruç tutmak mekruhtur. Yahudilere benzememek içindir. İlkbaharın başlangıcı olan Nevruz günü oruç tutmak mekruhtur. Yalnız Cuma günü oruç tutmak mekruhtur. Müslümanların haftalık bayramı günüdür. Yalnız Cumartesi günü oruç tutmak da mezhep imamlarına göre mekruhtur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Cumartesi günleri farz oruçları dışında oruç tutmayın. Sizden biri o gün üzüm çöpünden veya ağaç kabuğundan başka yiyecek bir şey bulamasa bile onları emip oruç tutmasın. Alimlere göre yasaklanmadaki hikmet Yahudilere muhalefet içindir. İki gün iftar etmeden peş peşe oruç tutmak visel orucu mekruhtur. Ücretle çalışanın tuttuğu oruç, hizmete zarar vermemek şartıyla nafile oruç tutabilir. Fakat iş aksıyorsa nafile oruç için patrondan izin alınması gerekir. Hayız ve nifas halinde özürlü kadının oruç tutması haramdır. Bir sene bayram günleri dahil olmak üzere oruç tutmak mekruhtur. Tahrimen mekruh oruçlar, harama yakın mekruh oruçlardır. Ramazan'ın birinci günü ile Kurban Bayramı'nın dört günü oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Allah bu günleri mümin kullarına bayram ilan etmiştir. Karşılıksız olarak vermiş olduğu nimetlerden müminler bol bol yiyecek ve o yüce yaratıcıya şükredeceklerdir. Verilen bu ikramı kabul etmemek, reddetmek uygun olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İki günde oruç caiz olmaz. Fıtır günü ve Nahır günü. Buhari. Oruçta niyet. Oruç ibadetinin sahih olması için niyet etmek şarttır. Niyet ile yapılır. Ayrıca dille niyet etmek de sünnettir. Oruç tutmak düşüncesiyle sahura kalkan kimse de niyet etmiş sayılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ameller niyetlere göredir ve herkese niyet ettiği şey vardır buyurmuşlardır. Buhari. Oruç tutmak isteyen kimse şöyle niyet etmelidir. Niyet ettim, Ramazan-ı Şerif'in yarınki orucunu tutmaya demelidir. Şafii ve bir kısım malikilere göre niyet edilmediği takdirde tutulan oruç sahih olmaz. Hanifiliyere göre akşam ertesi gün kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Bu konuda mezhepler arasında ihtilaf vardır. Malikilere göre güneşin batışından gecenin son vaktine kadar niyet etmek gerekir. Şafilere göre de gece niyet etmek lazımdır. Oruç bozmayı mübah kılan durumlar Ramazan ayında oruç tutmak her mükellef için farzdır. Ancak bazı durumlarda oruç bozulabilir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Bakara Suresi 184. Ayet Sizden kim hasta olur yahut yolculukta bulunursa tutamadığı günler kadar daha sonra tutsun. Eğer bilseniz tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Oruç tutmamayı mübah kılan durumlar arasında hastalık ve yolculuk zikredilmiştir. Bu durumda bulunanlara kolaylık tanınmıştır. Aşağıda belirtilen özürleri bulunan mükellefler Ramazan orucunu tutmayabilir. Hastalık Hasta olanın oruç tutması halinde öleceğinden, hastalığının artacağından veya uzamasından endişe ediliyorsa oruç tutmayabilir. Şayet oruca başlamışsa bozabilir. İyileşince tutmadığı günleri kaza eder. Fakat iyileşmeyecek bir hastalığa tutulmuşsa o zaman fidye verir. Yolculuk Ramazan ayında 90 kilometre veya daha fazla bir mesafeye yolculuk yapacak olan mükellef oruç tutmayabilir. Dinimiz yolculukta bazı sıkıntılar olabileceğini göz önünde bulundurarak birçok kolaylık tanımıştır. Mükellef yolculukta oruç tutmayabilir. Daha önceden belirtildiği gibi namaz yolculukta kısaltılabilir, cem edilebilir. Ancak mükellefin yolculuk bitince oruç tutmadığı günleri kaza etmesi gerekir. Yolculukta sıkıntı veya herhangi bir güçlük yoksa oruç tutmak daha faziletlidir. Tehdit görmek Oruç tutan mükellefin başkaları tarafından orucunu bozması için tehdit edilmesidir. Orucunu bozmadığı takdirde öldürüleceği ve kendisine zarar verici, verileceği kesin olarak anlaşılırsa orucunu bozabilir. Sonra tutmadığı günleri kaza etmelidir. Gebelik veya çocuk emzirmek Oruç tuttuğu takdirde kendisine veya emzirdiği çocuğuna bir zarar geleceği ihtisas sahibi doktor tarafından söylenirse, hamile kadın orucunu bozabilir. Bu durumda olan mükellef hasta kabul edilir. Tutmadığı günleri daha sonra kaza eder. Açlık ve susuzluğa dayanamamak Oruç tutan mükellef açlık ve susuzluk sebebiyle helak olacaksa orucunu bozabilir. Böylelikle ruh ve vücut sağlığının zarar görmesi önlenmiş olur. Daha sonra tutmadığı günleri kaza etmesi lazımdır. Yaşlılık Oruç tutamayacak kadar yaşlı ve aciz olan mükellef orucu bırakabilir. Tutmadığı her gün için yoksula fidye verir. Daha sonra tutmadığı günleri kaza etmesi gerekmez.